Türkçe Peri Masalları Harris ve Organik Çiftliği Evvel zaman içinde, sonsuza dek dinlen dağın eteklerinde, Makun adında bir köy varmış. Burada eski bir cüce kabilesi yaşıyormuş. Dağın tepesinde organik bir çiftliğe sahip olan Harris adında neşeli yaşlı bir adam varmış. Harris çok çalışıyormuş. Jara Baba, Baba Bu. Bu heris değil. Çok çalışkan olduğunu söyledim. Tembel değil. İşte bu heris. Çiftliğini sever, neşeli ve eğlenceli bir cüce. Makuna çiftliği tüm köye taze ve bereketli meyve ve sebzeler sağlarmış. Meyveleri ve sebzeleri her zaman tazeymiş ve Harris her zaman köy halkına düşük maliyetle satarmış. Bu sebzeler çok taze. Meyve ve sebzelerinde sihir var. Evet ve o da çok nazik. Asla insanları kandırmaya ve kar elde etmeye çalışmaz. Sebzelerini üç katı fiyata satan komşusu canısın aksine. Aa evet Canısı unutmuştum. Harris nasıl iyi kalpli biriyse, ise, Jonas onun tam aksiymiş. Mutsuz ve aç gözlü bir adam. Jonas, Makuna köyünün en eski organik çiftçisiymiş ve bundan tam anlamıyla yararlanırmış. Harris dükkanı açana kadar köylülerin başka bir seçeneği yokmuş. Herkes Jonas'tan alışveriş yapmayı bırakmış ve Harris'e gitmiş. Elmalar ne kadar? İki elma, dört gümüş para eder. Hmm, dalga mı geçiyorsun? Hadi Rico, Heris'e gidelim. Meyveleri daha iyi. Eğer işler böyle devam ederse, yeni bir meslek arabaya başlamak zorunda kalacağım. Heris'in çiftliğinden elde edilen meyve ve sebzelerin her zaman nasıl bu kadar taze olduğunu ve bu kadar hızlı büyüdüğünü merak ediyorum. Ah, Jonas kardeş... Kimse ürününü satın almaz. Etrafta böyle bekleyerek çürüyorlar. Neden bu zavallı ruha biraz bağış yapmıyorsun? İki gündür hiçbir şey yemedim ben. Git! Çabuk uzaklaş! Hayır için burada değilim. Jonas'ın aksine Harris, kulübesinin önünden geçen yoksullara, çiftliğindeki hasattan ücretsiz olarak yiyecek veriyormuş. İşte Ronnie, ailenizi besleyebilmeniz için fazladan sebze alın. Daha fazlasına ihtiyacınız olursa gelmekten çekinmeyin. Sen gerçekten kılık değiştirmiş bir meleksin. Tanrı seni korusun. Ancak köylüler tarafından bilinmese de, Harris'in çiftliğinde meyve ve sebze kalitesinin ardındaki sırf onun üç yardımcısıymış. Tom, Brock... Vezir. Özel gizli gübreleriyle birlikte dağdan gelen çi, hasatın her zaman taze olmasına neden olmuş. Ama bu yeterli değilmiş. Ay ışığı altında fidanların hızla büyümesi için çiftlikte şarkı söyleyip dans ederlermiş. Yaşada bir çiftliği var, yiyiyiyoo! Şarkı söylüyor, ve dans ediyoruz, bir gün Heris uzakta yaşayan evli kızının bir kız çocuğu olduğu haberini almış. Büyük baba olduğunu duymaktan çok memnun olan Heris bir süre kızını ziyaret etmeye karar vermiş. Köylülerden çiftliğine iyi bakmalarını. Ve ihtiyaç duydukları anda sebze ve meyveleri toplamalarını istemiş. Kızına saygılarımızı ilet. Köylüler Harris'e veda ettikten sonra, Jonas Harris'in çiftliğini imha etmek için komplo kurmuş. Şimdi buradan gitti. Bu onun çiftliğini tahrip etmem için iyi bir fırsat. Köylülerin... Benden satın almaktan başka çareleri olmayacak. Sadece bunun nasıl yapıldığını bulmam gerek. Köylüler, Harris'in çiftliğinden taze meyve ve sebze yemeye başlamışlar. Asla hastalanmamışlar. Jonas dışında herkes çok mutluymuş. Eh, i̇nsanlar hala meyvelerimi satın almıyor. Bu meyveler Harris'in çiftliğinden olsa bile... Eh. Bu gece bir şey yapmalıyım. Canız bir çözüm bulmak için falcıya gitmiş. Merhaba Jonas. Derin dertlerinize cevap ararsınız. Evet. Komşumun çiftliğini yok etmek istiyorum. İş için kötü. O zaman bu işin etkilediği diğer kişiye gitmelisin. Kim bu? Lütfen söyle bana. Onun adı Dr. Stranger. Doktor Evan Stranger. Aradığınızı yerine getirmek için mükemmel otlara sahip olacak. Ve bununla yakında sizin için yeterli meyve ve sebze olmasını sağlayacak. Ooo teşekkür ederim. Canız doktorla tanışmaya ve şeytani bir plan bulmaya gitmiş. Eee, e, ne haber doktor? Buna inanamıyorum. Sonunda bir hasta geldi. Söyle bana, Canız, seni buraya hangi rahatsızlık getirdi? Ee, daha iyi bir şey için buradayım. Ve nedir bu? İkimiz için daha fazla iş yapmanın bir yolu. Aaa, peki aklında ne var? Büyülü, şifalı otlarınızdan bazılarını alıyoruz ve geceleri Harrison küçük minyonları uyuduktan sonra bu otları tarlaların her yerine yayıyoruz ve mahsullerini yok ediyoruz. Gecenin ilerleyen saatlerinde bütün köy uykudayken Jonas, Harrison çiftliğine gizlice girmiş ve büyülü bitkileri tarlanın her tarafına yaymış. Şimdi köylülerin benden sebze almaktan başka çareleri kalmayacak. Ertesi sabah köylüler sebze ve meyve toplamaya geldiklerinde organik çiftlik yerine çorak bir araziyle karşılaşmışlar. Bütün ekinlere ne oldu? Yok edilmişler. Şimdi ne yapacağız? Ailelerimizi nasıl besleyeceğiz? Seçeneği kalmayan köylüler, malzemeleri Jonas'tan üç katı fiyatı almak zorunda kalmışlar. Harris kızının evinden döndükten sonra, organik çiftliğinin yerine bomboş verimsiz araziyi görünce yüreği burkulmuş. Her gün gerekli gübreleri ekledik. Tarlayı düzenli olarak suladık. Ve ayrıca şarkılar söylendi. Ve, ve yine de, de hiçbir işe şey veremadı. Biz ne yapacağız? Endişelenmeyin. Bir fikrim var. Kızımın çiftliğinde biraz sihirli gübre buldum. Solmuş bitkileri hayata döndürdüğü ve ayrıca büyümelerini çoğalttığı söylenir. Mükemmel! Ve böylece Tom, Brock ve Zook gübreyi tüm tarlaya yaymış ve sulamış. O yeterli olacaktır. Yeni gübrelenmiş toprağı sulamayı bitirdikleri anda, sihirli gübre yerdeki büyülü bitkilerle karışarak, toprağın titremesine ve sarsılmasına neden olmuş. Oh, hayır! Bir deprem oluyor! Canını seven kaçsın! Kaçın! Aa! Aa! Kaçın! Kaçın! Aa! Aa! Köylüler kulübelerine doğru koşmuş. Kaos ve panik arasında dağdan gürültülü bir ses çıkmaya başlamış. Meyve ve sebzeler dağın tepesinden patlamaya başladığında... ...köylüler gördükleri şey karşısında çok şaşırmış. Şuna bakın, gökten meyve ve sebze yağıyor. Vay canına, görünüşe göre falcı haklıymış. Evet, onları toplayalım. Birden köylüler korkacak bir şey olmadığını anlamış. Tüm dikkatlerini gökten düşen meyve ve sebzeleri toplamaya ayırmışlar. Bu taze ve tadı da tıpkı herisin çiftliğindeki gibi. Bu bir mucize! Jonas da diğer köylüler gibi koşarak gelmiş, meyve ve sebzeleri toplamaya başlamış. Bu benim kayıplarımı telafi edecek. Bir ısırık alayım ve onlar için bu kadar özel olanı göreyim. Ama kaderin Jonas için sakladığı başka bir şey varmış. Bir ısırık aldığında kuma dönüşmüş. <gülüyor> Az önce ne oldu? Ne oldu böyle anlamadım. Jonas başka bir meyve daha almış. Onu bana ver. Faydası yok. Sadece kuma dönüşecek. Ama Ronnie elmadan ısırık almış ve hiçbir değişiklik olmamış. Hı, bana yeterince iyi göründü. Ne? Neden ben yerken kuma dönüşüyor? Tam o sırada Ronnie sihirli bir şekilde falcıya dönüşmüş. Ne? Kim? Sen kimsin? Ben iyi servet meleğiyim. Adım Felicity ve daha önce tanıştığımızda komşunuzun çiftliğini nasıl yok etmek istediğinizi söylediniz. Öğrenmenizi istedim. Birinin kötü olmasını isterseniz size de kötü şeyler olacak. Bu yüzden her zaman kibar olmalısınız ve başkaları için iyi şeyler yapmalısınız ve karşılığında da iyi olacaksınız. Jones davranışlarından inanılmaz derecede utanmış. Yaptığı hatalardan dolayı özür dilemek istiyormuş. Hemen çiftliğinde olan Harris'e gitmiş. Harris, ben berbat bir komşu ve berbat bir arkadaş oldum. Geçenlerde çiftliğini zehirleyen bendim. Beni bağışlamanı isteyeceğim ve bundan sonra Birlikte ürün yetiştirmek, meyve ve sebzeleri birlikte satmak istersin acaba? Hiç sorun değil dostum. Seni affediyorum. Sen gerçekten iyi bir insansın. Seni yanlış anlamışım. Hadi tarlalarımızı işlemeye başlayalım. Jones ve Harris artık birlikte mahsullerini yetiştirmek için tarla miktarını iki katına çıkarmışlar. Tom, Brock ve Zook'la birlikte şarkı söylemişler, dans etmişler ve hasatlarını köy halkına satmışlar. Yaşlı adam erişim, bir, erişim, bir, erişim, bir, erişim, bir erişim, var, iyi iyi o, şarkı Sıyor, söylüyor ve dans ediyoruz, fidan büyüyor.